Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Elhamdülillah, Elhamdülillah Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inu ve nestağfiruhu ve na'udu billahi min şururi enfusina ve min seyyati amalina men yehdihillah felamudillela ve men yudlil felahadiyela ve neşhedu en la ilaha illallah vahdahu la şerike lah ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد في عباد الله اتقوا الله واتقوه ان الله مع الذين يتقون والذين هم <محسنون> قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kul elhamdülillahi'llezî lem yetekiz velâh ve lem yekul lehu şerîkun fi'l mülk ve lem yekul lehu veliyyun min'ez zulli ve kebbiroh İsra Suresi son ayetinde cenab Hak o Allah'a hamdetti ki onun hiçbir çocuğu yoktur onun ihtiyaçtan dolayı herhangi bir yardımcısı, bir velisi de yoktur. Onun hiçbir ortağı, şeriki yoktur. Ve onu tekbir ile yücelt, allah Ekber de buyurulur. Dolayısıyla Allah'ın özelliklerini, Kur'an'dan yola çıkarak değerlendirmek ve onun başında onun hiçbir ortağının, yardımcısının, çocuğunun ve benzeri onun özelliklerine sahip hiçbir varlığın olmadığını bunun sadece dine giriş yönüyle değil dinde kalmak için de Müslümanca yaşamak ve Müslümanca ölmek için de Allah'a hakkıyla kulluk yapmanın Alt yapısı olması için de önemli olduğunu hatırımızdan çıkartmamak gerekiyor yani müminin hayatı doğuş doğduğundan itibaren ölünceye kadar doğumu ve ölümü de içerecek şekilde la ilahe illallah şiarının prensipleri doğrultusunda olur daha çocuk yeni doğmuştur La ilaha illallahı da içeren ezan sesiyle kulaklarına hitap ederiz. Daha yeni doğmuş bir günlük bebeğe tevhid inancını vurgularız. Ölünce de onun için özel dua mahiyetinde namaz kılarız. Yine tevhid bilincimizi gündeme getiririz. Allahu ekberle başlayan namazımızda. Allah'ı yücelterek onun için dualar ederiz. Tabii bu ikisinin arasında da aynı özelliklerin onda hakim olması gerekir. Allah'ı hayatın merkezine koyup her şeyimizle irtibatlandırmak icap ediyor. Namazda nasıl Allah'a ibadet ediyorsak, namaz sonrasında da Allah'la bağımızı koparmak değil, namazda e, akümüzü yenilediğimiz, şarj ettiğimiz bir durumda, diğer namaz vaktine kadar e, istikametimizi dosdoğru edip, yaşadığımız, e, çalıştığımız, e, yaptığımız herhangi bir şeyi e, Allah'a kulluk haline dönüştürmek, Müslümanca o fiili yerine getirmemiz gerekiyor. Bunun için Tevhid bilincini bütün hayatımızda canlı tutmak, Allah'ı zaman zaman hatırlanıp zaman zaman başka şeyleri O'nun yerine ikame edecek bir duruma getirmeyip her an irtibatımızın kopmadan sağlamlaşacağı, hesap şuurunu unutmayacağımız ve O'na kulluk yapmak üzere yaratıldığımızı idrak edecek özelliklerde sürdürmemiz gerekiyor. İşte buna tevhid bilinci diyoruz. Tevhid bilincine sahip olmak için önce La İlahe illallah'ın manasını çok canlı bir şekilde devamlı hafızamızda, gönlümüzde muhafaza etmemiz ve o, o irtibatı sağlamaya çalışmamız gerekir. Allah'tan başka ilah yok diyen ve Allah'tan başka Rabbin olmadığını kabul eden bir kimse aslında Allah'la bir antlaşma yapıyordur. Onunla bir sözleşme içindedir. Ona söz vermiş ve o prensipler içinde yaşayacağına dair imzasını atmıştır. La ilahe illallah ifadesiyle. Önce isyan bilincini canlandırmamız gerekiyor. Hayata la ışığıyla bakmamız gerekiyor hayır demeyi bilmeyen her şeye kafa sallayan insan haline getirildik. Ee, yani e, itiraz etmeyen, isyan etmeyen e, kafirlere karşı da, zalimlere karşı da e, Allah'a isyan edenlere karşı da e, isyan bilincimizi öne çıkartmayan e, putlara da, küfre de, de itirazsız bir insan haline geldik. E, dinin la ile başladığını unutmayalım. E, yeniden e, şeytana, şeytanın yoluna, tavutlara, zalimlere karşı e, cihad edemiyorsak, ayaklanamıyorsak bile psikolojik olarak e, zihin ve gönül dünyamızda onları kabul etmediğimizi, onlara tavır almak zorunda olduğumuzu onlarla uzlaşma içinde olamayacağımızı, onları reddettiğimizi e, kabul eden bir anlayışla la dememiz icap ediyor. Evet. Önce e, la demek. Hatırlayalım e, Asiye ismini Peygamberimiz değiştirmişti e, Medine'de. İsyankar anlamına gelen bu ismi. Ama yine hatırlayalım ki dört önemli kadından bir tanesi e, Asiye idi. Asiye, e, Firavun toplumunda en faziletli bir e, özellik ama İslam devletinde ise kabul edilmeyecek bir tavırdır. İslam devletinde e, kişiler itaat etmeli. İsyan bilincini değil, orada e, taat ve e, itaat kültürünü geliştirmeli. Ama Firavunların hakimiyetinde, cahiliyenin hakimiyetinde İslam devletinin olmadığı, İslam'ın hakim değil mahkum olduğu yönetimlerde asiye olmak gerekiyor, isyankar. Kocası bile olsa devlet yetkilisi Allah'a isyan edenlere karşı isyan bilincini öne çıkartmak gerekiyor. İşte cahili toplumlarda la'yı daha merkeze almak. itirazı ve isyanı öne çıkartmak. Kime karşı? Her şeyden önce ilahlık taslayanlara karşı. Reddettiğimiz, isyan ettiğimiz hususlar Allah'a Allah'ın yoluna bizi engel olanlar Allah'a ait özelliklerin birini veya bir kaçını kendi üzerinde taşıdığını e, iddia eden veya o anlayışla hayatını sürdürenler olacak. Evet. İlahları reddediyoruz. Hiçbir ilah kabul etmiyoruz. E, i̇ster ben ilahım desin, ister e, o özelliklere sahip olduğu varsayılsın. E, türbelerden tutunda işte şöhretleri olan ee, müzik tanrısı yok futbol ilahı e, ve benzeri diye atlar verilen veya verilmeyen aşırı şekilde sevilip yüceltilen e, ister e, din büyüğü olsun ister öyle kabul edilsin ister e, vatanı kurtardığı düşünülsün e, ister başka türlü bir kahramanlık e, içinde olsun e, onları aşırı şekilde sevmek, Kur'an'ın ifade ettiği gibi Allah sevgisine denk bir şekilde sevmek, Allah'ı sever gibi sevmek putlaştırmadır. La ilahe illallah bilinciyle uyuşmayan, kişiyi küfre götüren bir yaklaşımdır. Biz sevdiğimizi Allah için severiz. Allah'ın sevmemizi müsaade etmediklerini sevemediğimiz gibi sevilecek insanları da e, bir insan olarak, bir beşer olarak ölçülü şekilde severiz. İster hayatta, ister öldükten sonra olsun. Hiçbir kimseyi putlaştırmayız, yüceltmeyiz, aşırılığa götürmeyiz, e, ölçüsüz sevmeyiz. İsterse bu peygamber olsun. Tevbe suresi 31. ayette e, Rab'lik taslanan kişileri Allah sayarken, Meryem oğlu İsa'yı da sayar, din adamlarını, bilim adamlarını da sayar. Dolayısıyla kim olursa olsun, Allah'ın helalini haram, haramını helal olarak ortaya koyan kişilerin kabul edilmesi, onları putlaştırmaktır, onları Rab kabul etmektir. Evet. Yani Allah'ın yasakladığı, haram kıldığı bir şeyi serbest kılan kim olursa olsun, hangi otorite olursa olsun o ölçüyü, o otoriteyi kabul etmek onu Rab kabul etmektir. Tevbe suresi 31 ve onun izahı sadedinde Tirmizi tefsir babı 10. hadiste peygamberin izahı bu şekildedir. Dolayısıyla Rab ne demektir, ilah ne demektir, onları kısaca hatırlatayım. Rab eğiten, yetiştiren, rızık veren, yarattıklarının ihtiyacını karşılayan, onları çekip çeviren, yönlendiren, yöneten demektir. İlah da hakimiyet hakkı kendisinde olan, yöneten, aşırı şekilde sevilen, korkulan, kendisine ibadet edilen e, mabut olarak kabul edilen e, gerçek veya sahte olarak e, kendisine yönelinen zat demektir. E, ölü veya diri, e, eşya veya canlı e, herhangi bir şeyi e, işte kişinin e, aşırı şekilde sevgisi, aşırı şekilde korkması e, onun ilkelerini, yönetimini mutlak şekilde kabul etmesi, itaat edilecek, ibadet edilecek bir özellikte e, değerlendirilmesi, onu ilahlaştırmaktır. E, yine Rab de eğitim konusunda, yönetme, yönlendirme konusunda, e, çekip çevirme, rızık verme konusunda e, mutlak olarak itaat edilecek ilah yerine konulacak zatla alakalıdır. Kur'an-ı Kerim'de tam 968 yerde Rab kavramı tekrar edilir. Allah lafzından sonra en çok tekrar edilen Allah'ın ismidir. Ve ilk ilk inen surede de Musaf'ın tertibiyle Kur'an'da okuduğumuz ilk ayette de Allah'ın onca isimlerinden Rab ismi tercih edilmiş ve bizi e, Rab kavramı ilk e, anlamda karşılayan Allah'ın ismidir. İkra bismi rabbike Rabbinin ismiyle oku. Fatiha'da da Elhamdülillahi Rabbil alemin Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Evet. O alemlerin Rabbidir. Yarattıklarını ne yapmaz ihmal etmez yaratıp da bırakıvermez e hangi yaratığın ne ihtiyacı varsa o ihtiyaçları karşılar bütün evrendeki varlıklar e, onun e, yönlendirmesine onun Rabliğine e, onun terbiyesine e, yönelik e, kullardır ve Allah da onların Rabbidir kainatı öyle düzene koyar ki küçük balık, büyük balıklar tarafından yenildiği düşünülse bile denizlerde, okyanuslarda, derelerde küçük balıklar yine hayatlarını koruyurlar, muhafaza ederler. Allah öyle Rabbil Alemin'dir ki ağacın rızkını kendi ayağına getirir. Kuşa rızk, rızkını temin edeceği imkanlar, özellikler verir. Öyle alemlerin Rabbidir ki ee, yaşanılan herhangi bir yerde erkek ve kız nüfusu hemen hemen aynıdır. Yani Allah rahimlere de doğacak çocuklara da doğmadan önce bile hükmeder, eğitir, yönlendirir. Herhangi bir memlekette doğan çocukların söz gelimi yüzde sekseni kız veya erkek olmaz. Yüzde elliye çok yakındır oranlar dolayısıyla bunları yöneten yönlendiren bir Rab vardır ee, zararlı hayvanları şehirlerin dışında yaşatan e, o yaşamasına yönelik kurallar koyan bir Rab vardır güneşe hükmünü geçiren suya ateşe hükmünü geçiren ve hepsinin Allah'a itaat ettiği bir Rab vardır ve insanoğlu bu Rab'bi bırakıp da başka rapler edinmesi, Allah'ın koyduğu hükümleri bırakıp da başka kanunlarla yönetilmeyi tercih etmesi tevhid inancıyla bağdaşacak bir durum değildir. Reddetmesi gereken tağutları baş tacı edinmesi ve Allah'ın hükümlerinin dışında hükümler koymayı kabullenmesi müminin tevhidiyle bağdaşmaz. Bu sadece siyasi anlamda değil her anlamda bu böyledir. Hukuki anlamda ilahi hükümleri terk etmek, beşeri hukuku tercih etmek, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemeyi doğal görmek, kişinin tevhidini baştan sona bozar. Eğitimde efendim terbiye etmeyi yetiştirmeyi Allah'ın hükümlerine değil de beşeri hükümlere tahsis etmek, bir öğretmenin veya öğretmene yön veren genelgelerin, yönergelerin, kanunların insanı eğitim yönüyle dizayn etmesi, kendi istediği kurallara göre yönlendirmesi, vahyi hiç hesaba katmadan insanın yaşayışını, ahlakını, eğitimini belirli esaslara bağlaması bunu kabul eden eğitimcilerin de bunu kabul eden o eğitime muhatap olanların da tevhidiyle bağdaşmaz. Yani başka Rabler devreye girmiş olur. Bir anne baba çocuğunu eğitirken bir hoca çocuğunu, çocukları eğitirken kendi kafasından hükümler koyması kendi kafasından eğitim sistemi oluşturması veya bir başkasının e, vahiden etkilenmeyen bağımsız bir şekilde eğitimini e, e, e, prensip olarak kabul etmesi Rab kavramıyla alakalıdır. Eğer Allah'ın dışında bir ölçü kabul ediyorsa bir kimse Rab olarak başkasını tercih etmiş olur. Tabi iki Rab'li, iki ilahlı veya çok Rab'li, çok ilahlı olmanın tevhidle değil şirkle alakası olduğunu hemen hepimiz biliriz. İşte ilah ve Rab kavramlarını hayatımızda herhangi bir davranış, herhangi bir söz, herhangi bir fiiliyatla alakalı değerlendirip ölçüyü kimden alıyoruz, kime itaat ediyoruz, kuralları kim koymuş, kime nasıl ne kadar itaat etmiş ve kimi nasıl Rab ve İlah kabul etmiş oluruz şeklinde devamlı bu soruları kendi kendimize sormak durumundayız. Kimisi öğretmenini, kimi subayını, kimi kocasını, kimi hocasını, kimi patronunu, kimi devletini, kimi liderini, kimi önüne kim geçmişse yani e, ebe yakalama körebe oyunu gibi e, önüne kim geçmişse onu önder kabul edip ona e, mutlak şekilde itaat etmesi e, Allah'ın kurallarına uymasa da e, onu otorite kabul etmesi farklı rapler edinme anlamına gelir Yine kimse, duazılarının da e, Allah'ı Rab gibi görmemesi, e, onu rızık veren, yardım eden, yaratan ama hayatına karışmayan bir tanrı olarak görmesi de e, tevhidle bağdaşmayacak, Allah'ın temel özelliğini inkar edecek bir e, müşrik kategorisine indirir. Yani, e, Allah namazımıza karışsın, yağmuru yağdırsın, göklere yönetim olarak müdahale etsin ama bizim devletimize karışmasın, bizim kıyafetimize karışmasın, okulumuza karışmasın, ekonomimize, paramıza karışmasın, e hukuk sistemimize karışmasın, onları biz daha iyi biliriz, e Allah'tan daha iyi biliriz veya bizim büyüklerimiz daha iyi bilir gibi bir anlayış tabii ki tevhidle bağdaşmaz. Yani böyle hayatına karışmayan e, heykel gibi bir tanrı inancı insanlarda yer yer var. E, evet. Hayatına hiç karışmayan, haram helal koymayan, koysa da önemsenmeyen, e, özgürlük taraftarı, e, kendisine müdahale edilmesinden hiç hoşlanmayan, kendi nefsini tanrılaştırmaya... Hevasını ilahlaştırmaya yönelen e, zihniyetler. İşte bu zihniyetlerin hepsini ayağımızın altına almak ve Allah'ın kulu olduğumuzu, başka hiçbir kişinin, hiçbir zihniyetin kulu olmadığımızı gösteren bir izzet içinde yaşamak durumundayız. Evet, demek ki hayatın merkezine Allah'ı, Allah'ın hükümlerini koyacağız. Ve bizim irtibatımız her zaman onunla olacak. Namaz kılarken nasıl Allah'a ibadet ediyorsak, sokakta yürürken de, televizyon karşısında da, bilgisayar elimizdeyken de, parayla imtihan olurken de, herhangi bir işimizi yaparken de, yine bir ibadet bilinciyle yapacağız. Allah görüyor, biliyor ve o konuda da kurallar koymuş namazımızı nasıl kılacağımızı nasıl e, Allah belirliyor Resulullah uyguluyorsa e, ticaretimizi de diğer işlerimizi de Allah'ın koyduğu ölçülere göre yapacağız ki e, sadece namaz kılarken Allah'ın kulu olduğumuzu değil bütün hayatımızda onun kulu olduğumuzu kabul edelim onu tek ilah ve tek Rab olarak değerlendirmiş olalım. Evet, Kafirun suresindeki ayetlerle, i, onların malileriyle hutbeme son vereyim, tapmam sizin taptıklarınıza. Sonra da tapacak değilim i, sizin taptıklarınıza. Siz de zaten benim ibadet ettiğim zaten kulluk yapmazsınız. Sizin dininiz sizin olsun, benim dinim bana. Ela, inne ahsen el kelam veb'lân ve nizam kelamullahil melikil azizil alim kema kallellahu tebarake ve teala fil kelam ve iza kurel kuran festemiu le ve ensitu le turhamun auzu billahi minesh Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Selamun ve Rahmetullah Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillahimahmeduhu ve nesta'inu ve nesta'u ve na'udu billahi min şuburi enfusina ve min seyyati ammalina men yehbihillah vela gudillela فمن يضل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيعباد الله اتقوا الله بآتيه إن الله مع الذين اتقوا قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم Allahu Allah min ash-shaitan ar-rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Bakkal el-hamdulillahi Lәzi lәm yatta kıtbalatan, bәlәm ykllәhu şlikin suresi son ayetinde canabak. O Allah'a hamd etki onun hiçbir çocuğu yoktur. Onun ihtiyaçtan dolayı herhangi bir yardımcısı, bir bebeğisi de yoktur. Onun hiçbir borçluğu, şeriki yoktur. Ve onu kekir ile yücel, Allahı Ekber de buyurulur.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 canlandırmamız gerekiyor. Hayata la ışığıyla bakmamız gerekiyor. Hayır demeyi bilmeyen, her şeye kafa sallayan insan haline getirildik. Yani itiraz etmeyen, isyan etmeyen, katirlere karşı da, zalimlere karşı da, Allah'a isyan edenlere karşı da, isyan bilincimizi öne çıkartmayan putlara da, küfre de, de itirazsız bir insan haline geldik. Dinin lahire başladığını unutmayalım. Yeniden şeytana, şeytanın yoluna, taavluklara, zalimlere karşı cihad edemiyorsak, ayaklanamıyorsak bile psikolojik olarak zihin ve gönül dünyamızda Onların kabul etmediğimizi, onlara tavır almak zorunda olduğumuzu, onlarla uzlaşma içinde olamayacağımızı, onları reddettiğimizi kabul eden bir anlayışla La dememiz icap ediyor. Evet. Önce La demek. Hatırlayalım. Asiye ismini peygamberimiz değiştirmişti Medine'de isyankar anlamına gelen bu ismi. Ama yine hatırlayalım ki, dört önemli kadından bir tanesi Asiye'di. Asiye idi. Asya, Filavun toplumunda en faziletli bir özellik ama İslam devletinde ise kabul edilmeyecek bir tavırdır. İslam devletinde kişiler itaat etmeli. İsyan bilincini değil, orada bir taat ve e, itaat kültürünü geliştirmeli. Ama firavunların hakimiyetinde, cahiliyenin hakimiyetinde, İslam devletinin olmadığı, İslam'ın hakim değil, mahkum olduğu e, yönetimlerde asiye olmak gerekiyor. İsyankar. Kocası bile olsa devlet e, yetkilisi e, Allah'a isyan edenlere karşı isyan bilincini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 işte şöhretleri olan e, müzik tanrısı yok futbol ilahı e, ve benzeri diye atlar verilen veya verilmeyen aşırı şekilde sevilip yüceltilen e, ister din büyüğü olsun ister öyle kabul edilsin ister e, vatanı kurtardığı düşünürsün işte başka türlü bir kahramanlık içinde olsun onları aşırı şekilde sevmek Kur'an'ın ifade ettiği gibi Allah sevgisine denk bir şekilde sevmek Allah'ı sever gibi sevmek kutlaştırmadır La ilahe illallah bilinciyle uyuşmayan kişiyi küfre götüren bir yaklaşımdır biz sevdiğimizi Allah için severiz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 kendisine ibadet edilen, mahmut olarak kabul edilen, gerçek veya sahte olarak kendisine yönelinen zat demektir. Ölü veya diri eşya veya canlı, herhangi bir şeyi, işte kişinin aşırı şekilde sevgisi, aşırı şekilde korkması, onun ilkelerini, yönetimini mutlak şekilde kabul etmesi, itaat edilecek, ibadet edilecek bir özellikten e, değerlendirilmesi, onu ilahlaştırmaktır. E, yine Rab'de eğitim konusunda, yönetme, yönlendirme konusunda, e, çekip çevirme, rızık verme konusunda e, mutlak olarak itaat edilecek ilah yerine konulacak e, zatla alakalıdır. Kur'an-ı Kerim'de tam 968 yerde Rab kavramı tekrar edilir. Allah lafzından sonra en çok tekrar edilen Allah'ın ismidir. E, ve e, ilk, su, ilk inen surede de Musab'ın tertibiyle Kur'an'da okuduğumuz ilk ayette de Allah'ın onca isimlerinden Rab ismi tercih edilmiş ve bize Rab kavramı ilk anlamda karşılayan Allah'ın ismidir. İkrab ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle oku. Fatiha'da da Elhamdülillahi Rabbil Alemi. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Evet. O alemlerin <gülüyor> Rabbidir. Yarattıklarını ne yapmaz, ihmal etmez, yaratıp da bırakıvermez. Hangi yaratığın ne ihtiyacı varsa, o ihtiyaçları karşılar. Bütün evrendeki varlıklar, onun yönlendirmesine, onun rabbliğine, onun terbiyesine yönelik kullardır ve Allah da onların rabbidir. Kainatı öyle düzene koyar ki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 kendi kafasından hükümler koyması, kendi kafasından eğitim sistemi oluşturması veya bir başkasının vahiyden etkilenmeyen bağımsız bir şekilde eğitimini prensip olarak kabul etmesi Rab kavramıyla alakalıdır. Eğer Allah'ın dışında bir ölçü kabul ediyorsa bir kimse,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 ölçüyü kimden alıyoruz, kime itaat ediyoruz, kuralları kim koymuş, kime nasıl ne kadar itaat etmiş ve kimi nasıl rak ve ilah kabul etmiş oluruz şeklinde devamlı bu soruları kendi kendimize sormak durumundayız. Kimisi öğretmenli, kimi subayını, kimi kocasını, kimi hocasını, kimi patronunu, kimi devletini, kimi liderini, kimi kimi önüne kim geçmişse yani ebe yakalama kör ebe oyunu gibi e, önüne kim geçmişse onu önder kabul edip ona mutlak şekilde itaat etmesi e, Allah'ın kurallarına uymasa da e, onu otorite kabul etmesi farklı Rabler edilme anlamına gelir.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 Evet, Kâfilun Suresi'ndeki ayetlerle, onların mahalleriyle hutmeme son vereyim. Tapmam sizin taptıklarınıza. Sonra da tapacak değilim sizin taptıklarınıza. Siz de zaten benim ibadet ettiğim zata kulluk yapmazsınız. Sizin dininiz sizin olsun. Benim dinim bana. Ela inna ahsenel kelam Babla insan, Kalamullahül Melliğül Azizül Allah, kema Kâlallahü Teala kabît Aala fi kelim. Eiza kure al kuran, fes temiola, fâsîtullahlekturhammûn. Awdillahü Şeytan ve jenismi lahi. Maaf Rahim. İl Medînâ